Modern bu Modern Modern Değerli dinleyicilerimiz bu sanatçımız da çok değerli bir sanatçı kızımız. Güzel şarkılar söylüyor, espriler, şakalar yapıyor. Bu arada radyoculukta bu kadar yılı geride bıraktıktan sonra Oktay hakikaten de Ali Kıvanç gibi konuşma şansımız başladı bazı sanatçılar için. Değerli bir kızımız Değil diyebiliriz. Ya, genç bir sanatçımız falan filan diye böyle konuşabiliriz. Tabii çok He, Lord bir de 18-19 yaşında mı ne öyle bir. E, tamam işte. Çok rahatlıkla hanım kızımız diyebiliriz. Rolling Stones'a gene abilerimiz falan. Tabii ki yani onu çok sevdiğimiz için söylüyoruz. Ve tabii ki değerli bulduğumuz için söylüyoruz bunu da. Yani Babacanlık şey... göstergesidir. Tabii. Yani bugün şey yapsak yanağını okşarız. Bu dükkanda Bu en çok çaldığımız şarkılardan. Tabii. <gülüyor> yani sevmesek dükkanda şalar mıyız? Çalmayız. Ee, buraya radyomuza gelse hoş. neydi han hanım kızımızın? Lordi. Lorde Lord, Lord mu La Lord, Lord. De mi? Lorde mi? Lorde mi? Lorde hoşgeldin de, de, deriz. De, ke, de. Fahir yok her şeyi kendim yapmak zorundayım ya. Tek problem e, ismini doğru bilmek. Evet. Çünkü yaşladıktan dolayı o karıştırıyoruz. Lord diye okunuyor. Karıştırıyoruz sevgili dinleyiciler. Yaşladıktan dolayı karıştırıyoruz. <gülüyor> ay bir şey gördüm de ona sevgili dinciler, çok özür dilerim. <gülüyor> Hayır, Aynı şeyi sen de gördün evet, değil ben mi? Ben de gördüm. Benim gördüğüm sen belki yanından hızlı geçerken fark ettim. Yanından hızlı geçmiyordu. Bir de e, mutfağa doğru depar atmıştı elindeki o delilden kurtulmak için. <gülüyor> ben sana <gülüyor> e, şunu söyleyeyim. Yalnız ben şöyle kafamı çevirdiğini görünce mecbur stüdyoya girmek zorunda kaldım. stüdyonun kapısını aralık bırakıyorsunuz. İlk bir de, defa stüdyonun kapısı aralıktı Fahir ve çok büyük hayal kırıklığına uğradım şu anda. Ben bir şey söyleyeyim yalnız. Ben sizin zaten sesinizin stüdyodan değil mutfaktan geldiğinizi. Hoş bir sohbete başlamışlar. Geç kalıyorum bu sohbete.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 Kafamız çalışır, ruhumuz dinlenir. Muz, muz yiyince zekamız, belagatimiz, mesela IQ'muz 90'sa 100 olur. Eğer sadece kabahatimizi tutup bir takım ihtiyaçlarımızı giderebiliyorsak bir üst lever'a gidebiliriz. Bakkaldan ekmek alabiliriz mesela. Etme istiyorum diyen birine gidip hemen bakkaldan etme alabiliriz. Yalnız çok güzel geliyor faer sesin muzdan dolayı herhalde. Herhalde. Evet özellikle sabah cilde özellikle mesela kabuğunu diyorlar ki atıyor. Hayır atılır mı? Onu cildine süreceksin. Süre, tabii. Teşekkürler uzun adam. Bizim <gülüyor> aramızda en uzun kim? En uzun benim. <gülüyor> Hayır başka bir şey gülüyoruz biz. Birine <gülüyor> uzun adam diyelim de kim yani. Bah, bilmiyorum Herkes ya. Herkes birbirine biz, diyebilir. Gidiyor. Biz ara sıra ha, bir değişiyoruz galiba. Yani böyle bir... Hasta adam. Aramızda hasta adam var. Yaşlı adam var. Evet. Ee, hasta adam belli kim oldu. Kim bilmiyorum. ben miyim? Demek Demeci <gülüyor> hiçbir şey belli değil ya, belli değil abi. Hala da ben siz miyim ya. diye soruyoruz. Vaa. <gülüyor> bir kere uzun adam. Uzun adam. Uzun adam ortada yani. Uzun adam dediğimiz. Kaç santimsiniz abi? Santim mi? Yani bir metresi mi? fix geri kalanı. Yediş altı. Doğumluyum ben. <gülüyor> o da güzel. O da güzel. Kaç santimsin Oktay? Ee, ya en ya son benim değişiyor işte ya. Benim değişiyor ya. Ben yani de sabahları anlamıyorum daha anlamıyorum uzun yani. oluyorum da e, akşama doğru bir iki santim oynuyor. Kendi kendime çok bağırdığım zaman oldu. Nasıl değişir Beh diye. E, o yüzden şu anda bana rahatsız oluyor. Omurlar Oktay. Zamanla. Bağıran dinleyicilerimizi çok iyi anlıyorum bir tarafımla ama bir tarafımla da mağdurum da mağdurum mağdurum da mağdurum yani, valla kaç santimsin sorusuz bir de şey yani nereden ölçüyorsun evet nereden ölçtün bazen üstten ölçünce <gülüyor> yukarıdan aşağıya ölçen var aşağıdan belki de ondan değişiyordur ee, bir şey soracağım yani, Anlık yani en son ne zaman ölçüldünüz en son en son ne zaman ölçüldü? Ben en son şekilde Ege orta ekide ölçüldü herhalde çünkü ondan beri herhangi bir data aynı ayakkabıları giyiyor adam. Orta ekide gidi ayakkabıları giyebiliyorsa. Ben Kasım'da. Kasım'da mı? Tabii. Abi, tabii Esra Sen... Hanım ölçmüştü beni en son. <gülüyor> Hem de raporlu raporlu. <gülüyor> değil, kaç kaç değil, ölçtü yani. Esra Hanım seni? Kaçtı işte hatırlamıyorum. 89 diye ölçtü galiba. 88-89 o evet. takip mesafesi. 89 diye ölçtü galiba. O Ama ben Oktay, şey itiraz edecektim. Ya o 90 en son ölçüldüğünde 91 falan olduğum söylenmişti. Ben 1.86'yım. Oktay benden ben şarkı, uzun. Benim sen. için uzun adam Oktay. Ee, senin için herkes uzun adam desek yani bir 86 Türkiye ortalamasının çok çok arttırdı. Sen altında. kaçsın Fahir? Valla ben... Sen 90... en son ne zaman ölçüldün? Beni ölçebilecek bir e, yapının içine girmedim hiç. Neyse sevgili ya bugün alırız hocaba da. <gülüyor> ya bak en son... <gülüyor> size yaramaz. <gülüyor> ya bak açık so söylüyorum. Söyle abi açık Be söyle zaten. Benim benim boyum da 88 ile 90 arasında gidiyor geliyor. Değişiyor Gitmeni... değil mi? Değişiyor. İşte uzun adamların ben, bir sürü mağduriyeti var. Ben fark ettim o zamanlarınızda ya. Aramızdaki Güdük Ege çıktı ya. Ne yapıyorsun? Bundan Bana sonra Güdük sana... Ege'ye gideyim veya Güdük ne içmi? <gülüyor> Niye ne içmi diyorsun sen? Senin güdük, bir adın güdük var güdük ya. Diye. E tamam senin adın Güdük. ve. Veya... Güdük hiç şey yok. Hangi ege? Güdük ya bizim Güdük. Tıfıl. Tıfıl değil canım tıfılla Ne alakam var senin? Senin bildiğin güdüksün sen. Ne oldu şimdi bağlayamadın? Farklılık oldu mesela. Demek ki o zaman şöyle bir şey. Hasta adam kimdi senin gözünde? <gülüyor> Benim gözümde hasta adam da sendin ama bu durumda Hasta <gülüyor> ve kötü adam mıyım ben ya? <gülüyor> Huysuz ve tatlı kadın olduğuna inanıyorsun da... ...hasta ve kısa adam olduğuna ne inanıyorsun? Hayır mi? o zaman uzununu bana bırak sana, sana başka bir şey bulalım. Uzununu sana mı bırakayım? Hmm. Bırakmam. Ya uzunu... O zaman bana da bir şey verin de ben Aa, de elim boş Bir dakika ya sonra. ben sizin aranızda en kısa adamsam. O zaman şey yapacağım. Bütün bugüne kadar kısalardan duyduğum lafları size edebilirim. Dur ulan ben... Eee, bir tane... <gülüyor> deve de eşekten uzundur ama... ...kervan eşek çeker. <gülüyor> yani bu dur... <gülüyor> galiba size deve <gülüyor> kendime eşek demiş oluyor. Kavak-Mavak hikayeleri ah, var. Acemisisin böyle. ya. <gülüyor> Acemisisin lafları kullanma. Acemisin olur mu? Kavak ne? E, bir kavak'ta da boyuyor ama kuşlar ne yapar üstüne? Genel ha. müdür ol o zaman sende. Yine siyasetten düşünmeye çalışıyorum ben. <gülüyor> niye siyasetten? Ama yani? siyasetten düşünmeyelim bir şey de ya. Tamam. Hiçbir şey. Yok. İçimiz kalktı vallahi memleket olarak. E niye o zaman uzun diyoruz ya? 50 sene sonra birbirimizle birbirimize. Bence hepimiz uzun Boylarımızı biliyoruz. Hepimizin biliyorsun. içinde ha, en evet, kısa adamın doğru. içinde bile bir uzun adam Demek vardır. Demek ki eşler tanışıyor mu falan gibi böyle bir program içinde birbirini tanıyor mu? Herkes diye bir yarışmaya katılsak bir gün. Ki öyle bir yarışma henüz yok. Niye biz katılmıyoruz? Bu adam kim 500 bin eysleri? ha? Öyle bir, bir yarışma, yarışma yok mu? yani. Kim, kim eşini tanıyor musun? Program ekibini tanıyor musun diye bir yarışma var mı? Ha Yok. <gülüyor> Doğru. Yok. Ama yarın bir Ama gün Biz radyoda yoksa... yapabiliriz aslında. Partnerini tanıyor musun diye program partnerini tanıyor. Akşam kuşağıda sabah diye. kuşağı yarışsın radyoda. Yani. Onu... Tarafsız bir Fulya'nın programında, tarafsız bir kuşakta. Yani en tarafsız kuşak şu anda benim de tahminim Fulya'nın kuşağı. E tamam anlaştık sekreter tamam tır tır. mevzuyu kapattık herhalde. Tır tır tır tır tır tır tır Ege'si. tır tır diyelim. O zaman ben bana bar sandalyesi gelmiş bugün stüdyoda sevgili dinleyiciler e, Ege herhalde <gülüyor> sana bir laf çakmaya geliyorlar. Bar sandalyesi geldiğine göre yani ne demeye getiriyorlar Ege? Ben anlamadım ne demek istiyorsun. <gülüyor> Çünkü bu paso gece içip içip geliyor sabah yayına içip içip geliyor. Dolayısıyla sen böyle bir şey. <gülüyor> öyle de bir durumun yok. O Yarın zaman sana böyle bir şey sandalye verdiler üzüldüm ya. Herhalde öbür sandalye çok gıcırdıyor diye. Valla sen her sandalyeyi gıcılıklatıyorsun galiba. çünkü zaman kısa ve şiş koyayım ben. <gülüyor> uzun, zayıf ve sağlıklısınız. Teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederim ben de. Hakikaten neye laf sokacağımı şaşırdım. Hadi bir ara verin de muzlarımızı yiyelim Şu yiyin. hanım kızı dinleyelim. Muzlarımızı yiyin. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Şimdi en baştan söyleyeyim sevgili dinleyiciler... Ee... Ben bu sabah stüdyoda oturduğum sandalye, bar sandalyesi gibi bir sandalye ve kendimi bir TRT'de e, gençlik programında konuk gibi hissediyor. Öyle konuşacağım o yüzden. Ya yalnız o, o havaya havaya diyorsun, girdim. aynı ya. sandalyeyi ben yıllardır oturuyorum. O yüzden mi ben programda hep böyle bir sanki Sen <gülüyor> gençlik programının sunucusun. Onun rahatlığı var belki. Aa, Ama senin bir hoşuna gitti gibi geldi bana Ege. Bana bir değişiklik, ya, bir değişiklik oldu ya. Yani. Baya bir değişiklik oldu. Hayır bir gen gençlik bir gençlik o geldi ya sana yani evet. böyle bir hevesli hevesli ben öyle konuşacağım bundan sonra falan deyince sesindeki o şeyi fark ettim yani ses kaydını <gülüyor> dinledim az önce <gülüyor> sesimdeki <gülüyor> o... montajı sezdin fark ettim yani buyurun efendim ne oluyor ne bitiyor <gülüyor> için üç yeni özellik geliyor alınmasıyla beraber bu yeni özellikler de birer birer hadi hadi herkes söylesin ne özellik istiyor ne mesela ne isteyebilirim ki ya? bana fazla bile yani Whatsapp her şey var fazlası <gülüyor> var eksiği yok yani yeni <gülüyor> özellik istemiyorum bilek izi azaltırsın. yani bundan bir 6-7 bin yıl önce biz fahirle takılan bir adam olsaydık abi tekerlekten başka ben bir şey istemiyorum dönüyor ateşim <gülüyor> bir zaman oluyor, ateşim. başka şeyle uğraşmaya mis, gerek yok mis vallahi mis sen ne istiyorsun ya? Bir Whatsapp'tan ne istiyorsunuz ya şöyle bir düşünüyorum da ben şimdi Whatsapp'ta kimleyle iletişim halindeyim? bir sizle bir de eşimle evet siz... Bundan gururlanmalıyız yoksa ha bir de tabii ki şey e, eski üniversite grubumla küfürleşmek için kullandığım bir araç rahatlama diyelim o bir terapi sizin için ben e, faslını zil ve ne bileyim artık işte şey notification istiyor mesela bir gönderdim bir tane Aha. okumadı duymadı Aha. aynı mesajı bir 10 dakika sonra biraz daha ding diye tavırlı duyursa mesela. Ya sen niye onu makineye yüklüyorsun? Öyle bir durumda sen tavırlı bir mesaj atarak bunu... <gülüyor> ya ondan sonra yığılıyor. <gülüyor> Uyudun mu? <Huhu>. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Uyumadım mı çocuklar falan diye arka arkaya? Arka arkaya mesajlar diye olur. Doğru. Oktay senin bir isteğin var mı? O arka arkaya ben mesela satır satır yazıyorum. Aha. Şey çıkıyor. Sanki aynı anda yazmış. Ya blok çıkıyor. Mi? Blok çıkıyor. Ben ondan çok rahatsızım. Hayır, hayır yani öyle. tek taraflı bir şey olduğu zaman onu ayrı satırlarda göstersin. Ben sana ayrı satırlarda yazdım mı... Yazdım. He. Sen de o zaman onu karşı grupta ayrı satırlarda göster. Aynı dakikada atmış olmam birleştireceğin Bunu, anlamına bir birleştirecekse gelmez. Birleştireceksek onu ben birleştiririm diyorsun. Senin birleştirmene ihtiyacım yok. Yani. WhatsApp'ın birleştirici bir özelliği, ses, özelliği ne kadar yani? O Ege, senin söylediğini seslisi olabilir. Sesini dürtme. Yani mesajın geldi, ying, ying diye değil de poll özelliği şey, diyeceksin yani. Hala cevap Pol vermedim. Poll özelliği diyeceksin. Hala cevap vermedim. Falan gibi böyle. Pog özelliği diyorsun değil mi? <gülüyor> Bilmem yani buna kimse niye cevap vermiyor ama dürtme özelliği deyince aklıma da Pog'dan başka bir şey gelmiyor. Bir de şey özelliği olabilir. Hı -hı. Mesela şimdi biz üçümüz konuşuyoruz ya. Evet. Hı -hı. İki kişi bir şey konuşurken araya birisi başka bir konudan bir şey yapıyor. Onu alet anlayıp. Süzgeç geçecek. Sohbet hani A, B, A, Konuyla B devam ederken. C'yi alakasızsa sonunda bir yere veya hiç koymayacak. Bence hiçbir bu konu... diyodu doğallık akışını bozmasın diyor. Ben bir de şey istiyorum. Mesela sizle konuşuyoruz ya. Ha. Mesela ben sizinle konuşurken, yani WhatsApp'ın içindeyken diğer konuşabileceğim kişileri bana göstersin. Ham. O an WhatsApp'ta olan ve bir şeyler tık tık tık tık yazan. Kaç milyon kişi, kişi var orada, orada ne yapsın? Ay benim rehberimdeki ya. Senin rehberindeki. Bana ne var? Bana ne var? Tamam başkası. peki. Hemen söyleyeyim. Şöyle bir şeyi de hemen göstereyim bana. Tık tık. Bizi dinleyenler. Şu anda herhalde belli bir yaşın üstündedik insanlardır hı hı. ama gençler genç olanlar evet, hı hı. o Whatsapp'ı zaten canavar gibi Whatsapp'ın kapalı olma diye bir durumu yok. <gülüyor> en fazla şarjya takıyor o sırada o sırada bir şeydir. Kesinti varsa ondan dolayıdır. Şarjla ilgili bir kesintidir. İnsanlar çatır çatır aynı anda 5 grupta 5 kişiye laf yetiştiriyorlar. Aynen. Ee, internet üzerinden yazılı mesajlaşma. Ha internet mi? bak o güzel olabilir. Çünkü telefonu pıt pıt pıt yazmak zor. Evet, evet. Daha hızlı klavyeden yazabilme o da aklına var. Görüntülü arama yapılabilecek bundan sonra Whatsapp'tan. Bir eksiğimiz Yo. görüntülü aramaydı ha, sanki. Görüntü arama. Bir yani. yani. şey arayan bir Gerikli. şey diyorum. Ama eklendi işte. Allah Allah. Ben evet. hem kasada otururken hem televizyon seyrederken birileriyle yazışabiliyorum. Şimdi görüntülü olursa onun sesi olacak. Bilmem nesi olacak. Peki. Numaranızı bulan birisi rehberinizle kayıtlı olması da profil fotoğrafınızı görebiliyordu. Vay aslanım. Diyebiliyordu mesela sizi görüp tamam. neşvelenebiliyordu. Bundan Artık karşılıklı sonra... rehberde olunması şartı mı getiriyor? Şartoş. Mı? Evet karşılıklı rehber şartoşluğu buna rehber kardeşliği deniyor zaten. Ee, bunlar yoksa fotoğrafınızı göremeyecek. Şimdiki uygulamada Whatsapp'ı en son ne zaman kullandığınızı ya herkese gösteriyor ya da hiç kimseye göstermiyordunuz. Ya hep ya hiçti yani. Ha, senin mesajını okudum okumadım. En son şu saatte girdim. Ha böyle biliyor muyuz? Evet, yeni güncelleme ile istediğiniz kişi ve gruplar dışında kimse son kullanım anınızı e, bir anınız var mı dediğinizde son kullanım anınız muhakkak ki vardır. Son kullanım anınızı Kimse Sırf bu özellikleri istediği için mi Zuckerberg satın aldı ya Herhalde ya gıcık oluyordu çünkü o da Whatsapp'tan <gülüyor> yazışıyor o, o kadar para o kadar para vermesinin sebebi şimdi anlaşıldı Kafama göre kullanamıyorum abi diyerek o 19 milyar doları nakit Zamanında adamı kalmış. da Facebook'a almadığı için o özellikleri söylese de yaptıramadı Şöyle bir şey yapsana Yapmıyorum abi siz beni Facebook aldınız mı diye O zaman ben Aa, de Doğru gayet gay güzel bağlayacak. yani gerçi biraz masraflı Biraz mesaref ettik ama diye konuşmuş Atan böyle yöresel taktikleri nasıl meraklıymış Zuckerberg? Bazen Michigan'lı gibi konuşuyor, bazen Kentucky'lı gibi. Vallahi, vallahi diye bitirdik vallahi. WhatsApp konusunu da. <gülüyor> valla WhatsApp'ta valla aldı. Evet, ee, bu yeniliklere aman hazırlıklı olun falan oldu filan oldu. Görmedim, duymadım, bilmiyorum. Olmasın. Herkes hazırlıklı olsun. Çok teşekkür ederiz Fahir. Yani bir kere daha bizi e, bizi günah hazırladım. Dün maç vardı. Maç vardı. Bır bır bitti. Bir gol sayılmadı mı? Ne oldu? Çünkü yine aynı olay gerçekleşti. E, futbol e, lobisi e, dışarıdan bir top daha sokarak Burak golü attığı esnada. Nasıl dedi, oluyor o sahada yani? iki top vardı. Onun bir cezası yok. Peki hani Onun gol sayılmıyor zaten çok büyük bir şey de golü atan takım için. Evet. Bari bu şeyi yapan numarayı yapanı bir... Vallahi biz temizledim. Ne böyle... yaptılar peki ikinci topu? İkinci topu, vallahi bilmiyorum da galiba yani, yani o... yeni yasa çıkacak o konuyla ilgili o ikinci top kim soktuysa diye yani, topu diye böyle ceza alacak. Ne oldu Burak çıkacak? gol pozisyonundayken evet. gol attı attı sayamadık. Attı. O sırada başka bir yerde bir iki tane top, mı aynı esnada iki top var. Peki futbolcular iki top var deyip böyle bir tane bir grup futbolcu. İkisinde gerçek olarak mı algıladılar yani yoksa? Bir grup futbolcu ona koşmuş bir fut... grup futbolcu buna Öyle de bir durum yok. Aslında o yandık hadi kimse onun oyunu sonradan girdi. Yani bir esas herkes top. Herkes aynı topun peşindeyse aslında yani mesele Bu parayı al parayı diye bir şey yok ki. Yani ya nasıl anlayacaksın futbolcunun o, pe... o top peşinde olduğunu? Tabii yani ayakkabısını bağlıyordur. Kramponu açılmıştır. Aa. Bir kaldır kafayı anam top diye koş abi baktı hayda. Sağda herkes topa doğru koşmuyor ki. Tabii fazla galibiyetlik <gülüyor> <Futbolu> saçma <Kuralara gülüyor> bu da bu bence. Herkes topa koşsa biliriz. Ama ne yapıyorlar? Kimisi topu, kimisi ben bu pozisyonumu bozmuyorum falan diyor. Ya yani işte kimisi diyor ki alan savunması. Ya sene olmuş 2014. Ne alan savunması? Kaliteli. Chelsea daha önce yenmemiş mi Galatasaray? Ya bilmiyorum. şey var mı galibiyeti var mı bilmiyorum. O UEFA Kupası zamanında es, yenmemiş Eski miydi? zamanlarda bir yenmişliği var. Eski zamanlar. 18 İsmar'da ikinci maç oynanacak. İngiltere'deki Uş. maçta bakalım sahaya kaç top atacaklar. Londra'dan. Vallahi atamayacaklar gibi gözüküyor. Ee, bilmiyorum işte Galatasaray belki itiraz eder diyorlar. 24 Yetsin saat içerisinde canım. otomatikman düşüyor çünkü maç. Nasıl? Ha tekrar edilebilecek falan mı diyorlar? Edilebilir şimdi? diyorlar. Ne diyorlar bilmiyorum ama. Ha, yani öyle yani. büyük bir cezası olması lazım. Yani bilmiyorum ama. işte. Ama o cezada Galatasaray ceza gibi yani iki bir kazanmış olacağın maçı bir daha oynayacak. Yani şimdi de birbirki zaten. Kayıtlara bir bir diye geçiyor. Olsun. Değişik konular. Değişik futbol yorumları. Anlamadığımız şeyler. Anlamadığımız konular. Konuştuğumuz konular. O zaman ben size biraz eskilerden bir şarkı çalayım mı? neşe Eziy'e de Rusya çalacağız mı? Haa. Roketleri de Pakader Rusya biliyoruz. Evet. Evet gerçekten de. Flamenco'nun babası diye geçiyor. Klasik gitarı sevdiren adam. Yani çok havalı bir şeydi ya. Çok havalı bir adamdı yani. Yaşla ilgili değil mi? Ben tam Baran ayrı. Çok da, Çok da yaşlı değil yani. ona kalp krizi. kalp krizi. Kalp krizi. Bir de yani e, bilmiyorum bu şey doğru mu da çocuklarıyla oynarken kalp krizi geçirdi diye böyle bir şey okudum ben. Bilmiyorum. Öyle mi oldu yoksa olayı daha dramatize etmek için bir şey yaptılar. Hakikaten müzik dünyasının önemli kayıtlarından biri. E, saygıyla anıyoruz, güzel şarkılarıyla hatırlayacağız her zaman. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyo turası modern sabahlar devam ediyor. Bağıran Fahir'de sevgili dinleyiciler. 9-11 saatimiz yeni okay. bir saatin başından hepinize günaydın bir kez daha. Sen resmen beni gammazladın. Resmen beni gammazladın yani. E Bağırmıyorsan ya, stüdyoda. Bağırmıyordum şarkıya eşlik ediyordum. Red Dead Fahir. Red Dead Fahir. bir bağırma ben bağırmadım, bağırmadım yoktu. Ben bağırmadım. Tamam işte bitti gitti. Ha, yani montajdı, montajdı o zaman. <gülüyor> montajdı. Adam yalan mı söyleyecek bu yaştan sonra? Allah Allah. Kaç tane Hayret gazeteye şey. çıktı bugüne kadar? Bu konuyla ilgili değil de. <Gülüyor> Başka başka konularla ilgili. <gülüyor> Eurovision'la ilgili tartışmalar başladı. Eurovision'a Eurovision şey bulaştı dediler. Porno. Porno. Ha. Bulaşmış. Nereden bulaşmış? Vallahi bilmiyorum porno mu nedir bilmiyorum da şöyle e, Polonya'nın yarışacağı parçanın klibine e, yarışmanın Parça yapılacağı Danimarka'dan ve BBC'den bu fazla açık yalnız değerlendirmesi gelmiş. Danimarka'dan. Hı -hı. Danimarka. Danimarka serbestliğiyle tanınan bir ülke değil miydi? Evet ya. Bilmiyorum yani klip klip dediği de ne onu da tam anlamadım ben. Klip dedi müzik klibi. Hayır yani Eurovision'da klip gösteriliyor mu yani? Haliye hani çekiliyor açıkmadan ya, önce yani mesela Polonya'dan işte Varşova'dan görüntüler falan izleriz abi Örövizyonda. <gülüyor> Bak şimdi hemen şey oldu Varşova ya. Varşova'nın Saat Kulesi, Ototepo bir şarkı sonra gelecek falan diye o sırada da o konuşulur. Halley şarkısı önerirken Pamukkaleli'de bir sütunun arkasından kafalar böyle <gülüyor> <çıkar>. <gülüyor> Evet yan taraftan kafa çıkmasın. Burada başka bir şey mi çıkıyor Sanatçı görünmesine de gerek yok da ben anlamadım yani. O yüzden Polonya'nın Örövizyondaki klibi dediği galiba şarkının klibine mi müdahale ediyorlar? Bence bu kesinlikle e, anlayamadığım bir şey. Yani Polonya güzel bir klip çekmiştir. Yani parça neyle alakalı? Konuyla alakalı bir şey varsa bazen hani parçayla e, klibi doğru, çok doğru. alakasız da olabiliyor. Şey de olabilir çok hızlı az süremiz var. Çok acele bir şey sen oradan bir tane şey ver güzel kayıtlardan aldı onu üstüne müziği yapıştırdı. Ya da şey de olabilir e, bir erotik film porno mu artık bilmiyorum. Yani Onun bir canlandırması. Hayır, hayır bir porno filmde. Demek ki delirmiş ya. Müzik delirmiş. kullanılmış olabilir. Donatan. Ee, e, donatan ve Cleo tarafından söylenen müziğin klibinde kamera zaman zaman e, memeleri fazla girmiş ha, yakın, çekim. Tempo, yakın çekim orta tempo yakın çekim. Bunlar da mesela Varşova'nın Polonya'nın şimdi hangi doğal güzelliğini, hangi e, eserlerini biliyoruz? Hiç. Var, adam orada bakmış işte, adam bakmış. Gelin bizim memeleri çekim demiştir belki. Şehirden mi diyorsun? Hı. -hı. Var canım, Varşova'da var. Hiç hiç e, şeyin Alman istilası, Nazi istilası diyelim zamanında bile Bombardımanlardan sonra bile hiç yıkılmamış şeyler, heykeller heykel var. <gülüyor> Memeli heykel var. diye geçer. <gülüyor> hiç meme olmamasına rağmen. Ya belki hani o hani bazı ülkelerin bazı şeyleri ön plana çıkar ya. Evet. Mesela belki de biz bilmiyoruz. Polonya kültüründe de memeler ön plana çıkıyor. Belki Olabilir. Danimarka'da yakın olması nedeniyle belki de organlığın, bilmiyor. anlaştığın sembolü olarak yani, şarkıda da ondan bahsediyorsa yavrumu yani, emzirdim diye. Yani şimdi mememin meme var. Hiç aşı yaptırmadım. Var. En güzel doğal aşı. Vallahi söz var şarkıda. Çok büyük olay olmuş ya. Klibin Britney, Miley ve Lady Gaga'nın kliplerinden farklı olmadığı eleştirisi yapılmış ki bu nasıl bir... Nasıl kötü mü diyorlar Aa, galiba? Evet ama şimdi Miley Cyrus'ın klibini yayınlıyorlarsa balyoz yalıyor ya. Balyoz yalamak da bence son B derece... Yani o erotik anlamda değil böyle çok pis o... Hijyenik değil canım. Taşlara, değil. topraklara vurulan balyoz yalamak sonra... Mi? Her tarafı mikro Ama TB diyor sonraki klibinde mi yoksa klibin devamında mı sürekli ağlıyor ya. TB ederim balyozu alacağım Balyoz cırcır cır olur ben söylüyorum bunu yaladım. bir şey söyleyeceğim başta şey benim cezamı balyoz. versin diye Balyozun neresini yalıyor? tam böyle ben seyretmedim klibi de Sapının başını her tarafını baştan yukarıya Biden, Aa, boydan boydan boya öyle şeyler var elleri pis pis elleriyle tuttu insanlar ya bir şey söyleyeyim ya insanın ağzı daha pis bir kere yani ben oradan da şey yapırım Ha sonra o balyozu başkası tutacak o balyozu tutan adam için endişeleniyorum Onu tutacak sonra ekmek tutacak Evet onu yemek yiyecek mola verildi en nihayetinde balyoz tuttum diyecek ama orada daha önce o yalanmış balyoz Miley Cyrus'un şey lafı var. 2.20'lik bir valyozu yalamadan bırakmam diye bir lafı var. 2.20'lik balyoz mu? 2.20. Gerçi o balyoz 2.20 değil ama yani öyle bir lafı Öyle bir balyoza karşı Belki bir şeyi var. Belki çapı falandır o. Oktay nasıl böyle şeyler oluyor ya. 2.20'lik balyoz ver. Sırf bunun bir, bir sapı 1.80'lik balyoz ver. 1.80 demiş. Bizde şey var mı o klipte görünen işte o wrecking ball denilen alet? Hani binalara koca gülleyle vuruyorlar. Var tabii canım. Ha. Hiç izledim. ben o kadar severim ben inşaat makinesi izlemeyi. Bugüne kadar hiç onu görmedim. Hiç vallahi ben de görmedim nokta. Ben o düdüde zamanında 4.5 saat ağaçların sökül sökülen makine var ya. Evet. Onu seyretmiştim ya. Şeyde oturup şurada çay bahçesinde oturup bak bak bak bak bak nasıl açtı falan diye seyretmiştik. Oh, oğlum görebileceğim bir yerde şey yok zaten ya. Çünkü geniş güvenlik önlemleri aldıktan sonra çalışan bir makine o bildiğim kadarıyla. Hiç ondan görmedik. Bincileri yani ben... seyrettik bugüne kadar. Güllesiyle şeydi devir. Ama o da çok da ben şey de değil ki. Ben de görmedim de vardır Randımanlı değil ki o da ya. Değil artık işte bir de şey yapıyorlar. Ee, patlatma, dinamitle, dinamitle, dinamitle. Onu da seyredemedim ben hiç. Kendi kendine çöken bina... On da, da güzel yapamıyoruz. Biz Benim gördüğüm hep adam çıkar tepeden aşağı yık, balyozla yıka yıka öyle yapıyorlar. Dangudu ne stressizdir onlar ama. Dedim, Hakikaten bahir. pamuk gibi gidiyordu. Valla adamda ne gam ne tasa yani tabi başka gam tasa vardır lan stres olacağım. Vur balyozun dibine yani bilmiyorum tabi zor iş ama bir taraftan da deşarj oluyor oluyordur mu? Oluyordur tabi canım balyosla adamlar geliyor orada. E, 38 milyon 559 bin kere izlenmiş. Onu ee, biz de izleyebilir miyiz oktay? Tabii gönderirim hemen. Miles Cyrus'ın klibi mi? Yok. Polonya'nın Polonya klibi. Polonya'nın klibi. İzlenmiş gene da... ya. Bayağı görüşecek. 38 milyon kere. Bayağı iyi bence. Bayağı bayağı iyi. Polonya. O zaman tarafımız belli oldu. Polonya'yı tutuyoruz. Tabii canım. Örevision'da. Ama ne kadar Polonya. doğru bir karar verdiğimizi herhalde bir kere daha ortaya çıkarmış olalım. Fark olarak. etmez yani. Şey de olsa ne olacak? Affedersin. Çok da fazla Çekilerek. Ha, yani bir kere hemen böyle göğüs görünce birinde olayı pornoya çekmek ne demek yani? Evet o tamamen izleyenin kötü niyetini göstermesi. O zaman hititler mititler falan o şeyler bu Hangi, pornonun hassas olacağı değil. O kibeli heykelleri süpersiz, şey mi diyeceğiz yani? Sekson manyaklıktan başka ya, bir şey, şey değil. değil. yani. Bu arada izlenme görüntüleri, izlenme sayısı deyince aklıma geldi de bu tape kelimesini konuşuyoruz. Yani, çirkin kelime falan filan diye. Onunla ilgili bilgiler vardı dün. Twitter'da niye tap ediyoruz diye. Hmm. Niye Siz biliyor musunuz ne olduğunu? Niye teyp demiyoruz da tap ediyoruz diye. Niye öyle diyoruz? Onu öğrendim ben. Neymiş? Çok Açık faydalı kendisi. oldu. Çok güzel. Bu e, Fransızca taper den dilimize girmiş. Yani o aslında konuşmanın daktilo edilmiş haline tap deniyor. Hmm. O da type'dan geliyor. Teypten değil yani. Hmm. Ha, type, type. Yani biz tap'e dinlemek yanlış. Tap'e okunur. Evet. Tape dinlenmez. Tape okunur. Kaset dinlenir. O zaman bu Çünkü şeyler... Çünkü mahkeme tutanaklarına o dinlemeler daktili olarak giriyor ya dosyaya. Anladım. Bu montaj olarak. olanlar yani dinlenen şeyler montaj tamamen montaj olan dinlenen... Do montaj, dublaj ve zondaj olanları biliyorsun. Ha, onlar ne? Onlar hayal ürünü değil. Onların e dosyaya konulduysa tape olarak internete yani... koyulduysa video ve ses kaydı Yazı olarak. Yazılı olduysa tape. Hı hı. Şey, yazılısına tape seslisine. İşitsel olursa Fransızcadan bu arada. Fransızca işitsel, işitsel olursa l'écoute kaset. L'écoute kaset ve eee resept. Görsel olursa, <gülüyor> görsel olursa <gülüyor> video. ala video yani. İşte bu kadar ya. Fransızca herkes bunu İngilizce bu, diye, bu diye da düşünüyor. Bu sağda solda bu aralar sohbetlerinizde tape ne abi de işinize gelecek. Çözümlerini yazanlara ne deniyor? Taper. hayır. Deşifratör. Deşifre yapan adama deşifratör denir. Bir tane daha T olsaydı daha güzel gelirdi kulak. Deşifratör. Diktatör falan gibi. Bu arada Faiz 27 Şubat Perşembe günü az önce şey dedin. Video olursa dedim. Oldukça mahalledar buldum ben. Yani ortada bir şey yok şu anda. Video yok. Ha. Ha. Şey mi biliyorsun? Nedir? Yani. Çirkin. Yoksa genel hani yani genel, bütün canım, literatürü genel. tanımlamak aa, için mi literatür sen böyle yaptın? a tanımlıyorum. Aa, aa, tamam. Literatür tanımlıyorum mu? Sana literatür tanımladım. Az Şaşırdı. önce literatür tanımladım sevgili dinleyiciler. Tamam o zaman A'dan Z'ye tanımlamış olduk. Neye ne diyeceğiz diye. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Odan sabahlar. Radyo Turası sabahlar sabahlar devam ediyor sevgili Sanat sabahlar sabahlar şakalarla elbette. Buyursunlar efendim. Ciccolina diye biliyorsunuz siz onu. Aa İtalyan milletvekili. Ciccolina diye biliyorsunuz. Eski İtalyan milletvekili. Ama milletvekilliği başka bir isimleydi. Onu şimdi bulamadım ben ama. Ciccolina efendinin adı. E, ilo şey ilona Ilona ha. Ilona Sahne ismi mi Ciccolina? Tabii sahne sahne adı ve e, film adı. Film e, Film ama zaten çok yıllar. Sahne yıl yıl dediğimiz işte bayağı ama terbiyecek. şey oldu. E, bayağı beyaz dedi. videodaki Beyaz videodaki ismi Ciciolini, 62 yaşında şu anda e, maalesef başına kötü bir olay geldi. E, dünya çapındaki bu in, ünlü İtalyan e, tenor diye oyuncu vardı da değil oyuncu evet oyuncu ve eski milletvekili hırsız girmiş evine. Aa, Aa a -a. ya oluyor herkesin tadını kaçıracak bir şey herkesin. Senin benim evime de girmedi mi? Benim girdi. Ege senin senin benim de girmedi. girmedi. Aa, evine girmiştin zamanda. E, senin evin sayılır. Tabii korkunç you, bir şey ya evet hakikaten Vallahi yani, bir de yani de şöyle şey. hakikaten e, çok yani korkunç bir olay bir de Cicciolina'nın e, bütün film koleksiyonunu çalmış ayyy meraklı demek ki 1980 yani. Cicciolina'nın kendi filmleri mi yoksa Tabii DVD kend, koleksiyonu hayır kendi filmleri canım tek kopya olan filmler varmış Aa. Ee, ona, ona öyle film denmiyor be Oktay demek ki yani, özel yani, yani kendine çekti onlar da film, bir insan film yıldızı olabilir e tamam yine film, film koleksiyonu olabilir. Işte. hayır hayır şöyle söylemeye hı. çalışıyorum Mesela atıyorum biz iki oyuncu yan yana geldi o gün evde. Tamam. tamam. İki oyuncu Aa, bir film çekelim dediler. Bir böyle kendi aralarında bir film çekiler. Yani onun film olmamış olabiliyor. Yani özel çekim olabiliyor. Ama Ona, onu, o koleksiyona da... Tamam şimdi senin dediğin Brad Pitt ile Angelina Jolie <gülüyor> söz konusuyken anlıyoruz. Jolie'nin zaten filmleri de öyle ama tabii ki sonuçta ben bunu paylaşmak istemiyorum. Diye bir tabii ki. Hani Özel yani, filmlerine varmış. Öbür filmden ne farkı var? Kardeşim oğlun profesyonel burada duygularım da falan ver şey olur. Ben ilk defa e, hatırlıyorum e, at atı. E, at derken? Yani at hayvan bir hayvan olarak at, atı, atı. E, Hanfendi ile beraber şey yaptım ben. yani Öyle bir şey olabileceğini, öyle bir şey olabileceğini, öyle bir şey olabileceğini, bu dünyada öyle bir şey mi olur ya nasıl yani? Deniz Batı kıyısında böyle... atla koştuğu sahneyi diyorsun. Evet mi? evet deniz kıyısında atla koştuğu sahne. Hafize, Atın evet. üstünde ben şey hatırlıyorum. E, Üçsüz böyle. Boğderek. Evet. De Bu böyle... evet. dediğiniz boğderek. Ben hep karıştırıyorum. Boğderek de çiçelüğü ile hep karıştırmışımdır. Ee, o yüzden yani şeydir. E... Geçmiş Değişiktir. olsun diyorum. Bu hırsızı yakalamak çok kolay. Büyüktür. Evet. Hakikaten. Bir hafta içinde kuruyup kalan adamı al götür. Ne olduğunu anlamadım. Çünkü bu adam büyük ihtimalle bir hafta ortada gözükmeyecek. Ben açık kuruyup giden demeyelim de bir hafta boyunca bu şey olacak yani bu bütün e, arşivi baştan aşağı bir e, Enesli... Koleksiyoncuları satacak olsa bile ilk önce ben bir izleyimler. Evet bir izlemesi gerekecek. Dolayısıyla yakalanması da anlısı. DVD'ler. DVD'yiz, VCD'yiz. Ondan sonra onun yanında bir de iç çamaşırlarını almış. Ama onlar da abarttık. E, 62 yaşında ee, hanımefendinin iç çamaşırlarını. Bir de Çiçek Olinan'ın yani şeyi ben var. ben de giyerim bunları demiştir 62 yaşında oluyor. Hatta pis herifmiş ya bu. Pis, pis sevmediğim sevip, tarzı hırsız erotik yani. Erotik film koleksiyonu çalmış. Yani o bir tane onun hani dolabı var ya hmm. telli kul camlı şey olan hmm. kapalı olan çektirme da, çektirme çektirme şeydi. camla ee, canlı çe değil ya çelik, ee, telli tamam çektirme ee, onunla o dolabı açmış bir sürü böyle şey folder folder ayırır çiçeğiyle biliyorsunuz Tabii. erotik macera dram romantik mesela evet. Evet. gençlik güldürü, gençlik komedi <gülüyor> güldürü diye bir şey var mesela hiç onlara dokunmamış erotiği çalmış pis herif ya belki hayranı yani hayranı hay tabi ben yani hatta hayrandan ziyade döviz ve şey varmış takılar varmış, onlara dokunmamış. Yani Zinetlere falan dokunmamış Yok. mı? Zinet İşte evet kim geliyor? Ben şöyle e, söylemek istiyorum yani kesin tanıdık biri kesin. Yani bilen bir ya? biri. Amca mu? Bilen biri abi. Neyi bilen biri? Çiçek Oğlina'nın evde olmadığını en azından. <gülüyor> en azından <gülüyor> onu biliyor yani. O zaman şeye bakacaklar abi. E, bunun nerede site de mi? Nerede oturuyor yani? Evi mi? Sitede mi? Apartmanda mı? 72'ler sitesi diye bir <gülüyor> sitede oturuyormuş. Var. Sitede oturuyorsa site güvenliğiyle bir irtibada geçilsin. Valla tüm hatıralarımı kaybettim diyerek e, çok üzgün şu anda. Geçmiş olsun diyor. Üzülmesin o hatıralar e, başkalarında da yaşıyor. Hiç üzülmesin. şey yapmasın. Moral, moral maçlarını bozmasın. Bir kez daha geçmiş olsun. Büyük büyük geçmiş olsun. En kısa zamanda yakalanmasını diliyoruz. Yakalanmasını diliyoruz evet. Ve Bu... en sert şekilde de cezalandırılmalarını istiyoruz. Tabii. O, o arada... filmdeki gibi cezalandırılmasını aynen istiyoruz. Aynen abi, aynen. Hızında. Aynen. Russell Crowe biliyorsunuz, eee ülkemizde. ülkemizde İstanbul çekimleri başladı filminin. E, su Bulucu e, filmiyle ilgili olarak Nasıl e, Su bir adamın çeşmedeki durumu Water Diviner. Mı? Water Diviner. Tabii ki nasıl Water Diviner? The Water, Water Diviner. Diviner. Ee, Cemil Maza Yılmaz, Yılmaz Erdoğan'ın da oynadığı bu filmin İstanbul'daki ilk durağı e, Fatih'teki Çemberli Taş Hamamı oldu. Dün hamama gitmiş Russell Aa, Ya ben en, en sevdiğim... Çekim sahnelerini... mi yoksa çekimin yorgunluğunu hamamda mı atmış? Çekimlerin tamamlanmasının ayrı, andırından ayrılmış ama yani çekim yapıldı mı bir incelemeye gidelim abi. Bir bakalım falan demişler. İçeride ne, olup ne bittiğini kimse bilmiyor. Yani kapatmışlar hamamı. Ondan sonra... Hamam kapatmak Hamam ne kapatma. büyük lüks ya. Ya o kadar da kapatma diye bir şeydi ben Hani, inanmıyor musun? E, yok yani bazen hani bazı gündüz seanslarında sinemada 2-3 kişi olursun. Sinemayı kapatmış, sinemayı kapatmış gibi, gibi olursun. E, gündüz gözüyle hamama kim gider yani? Mesela salı günü saat 12'de çekime gidelim bak emin o, bomboş olacak. Zaten gelen giden yok. E, yeni gelen bir iki kişiyi de almayı verirsinler Tadilat nedeniyle kapalıyız. Ne oldu? Hamam kapattık. Hamam kapattık. Ha, i̇stiyorsanız ben size hamam kapatırım. Siz bana söyleyin. Bizim hiç üçümüzün beraber e, bir hamam macerası yok. Bunu biliyor muydunuz? Yok, evet doğru. Az ya. bilinen gerçekler yani bunda. Az bunlar. bilinen gerçekler. Benim hiçbir ne sizde ne başkasıyla hamam maceram. Oktay ile bizim hamam no. Aa, Oktay ile bizim bir hamam maceramız var biliyorsun. Ankara'nın ünlü hamamlarından birinden bir de kaçışımız var. Evet, e, uygunsuz yakalanmanın tabii ki <gülüyor> açıkçası. yani kime diyeyim. göre uygunsuz? O da o da ayrı bir o konu. Da yadırgayarak soruyorum. Peştemallarla kaçmıştık yani. Öyle diyelim. Geçmiş olsun diyelim. Eski. Gidiyor götürelim Gitmiyoruz. Seni bir götürelim hamama ya. Ya, ya. Beni sen... bir yemeğe falan götürün. Hayır, o, yemeği. o beraber zaten gömlek şey aldığınız yere götür. Önce oraya götür şey Hamam sonrası yemek Kesin. zaten Şark. Klasiktir. Yani, klasiktir. yani klasiktir hep onu anlatıyorsun. Şimdi birazdan birinin soda diyecek. Hayır hayır. Ne sodası? Hayır yok. Soda yok. Hayır hayır çıkınca hamamdan soda içeriz. <gülüyor> <gülüyor> ya içilir orada ya da tamam, çünkü o içine mineral, onu mineral konuşmaya değmez. Yani hiç esas sonrasındaki yemek. Bak bir şey söyleyeceğim. Hamam önünde Yemin Yemek ediyorum. yiyeceğimiz yer de belli bak hemen karşısında. Tek şey et yedireceğiz. Tamam. Tamam. Ama sonra da hamamda piru pak çıktıktan sonra da bu gömlekçiye de götürün. Tamam. Sonra gömlek... Aynı gün yapamayız hepsini ters. Bir de şeye de gitsek ya ondan sonra. Gross markete. Öyle bir şey Ama tam bir herhalde. turist gibi. Yaşasam ya. Vallahi resmen çok iyi pazarlık ediyor ha. Vallahi çok sen... Hamama geliyor musun gelmiyor musun? Geliyorum abi. En, zaman... en başta ben yürüyorum hamama. E sen nasıl zaten hamamın yolunu... Koşa koşa giriyorum yani. Tamam o zaman güzel bir hamam macerası bizi bekliyor. Tamam ne yapacağız hamamda? Sen hiçbir şey yapma. Döküneceğiz mi? Sohbetler mi edeceğiz? Biz seni yıkatacağız ya. Biz seni şey yapacağız yıkatacağız çimeceksin öyle düşün. Çimle imkanı var mı yoksa sırf göbek taşında çimer gibi hareket mi yapıyoruz? Hmm. Ya götürmesek bu Fahir ya? Valla ben de. Çünkü oraya girince <gülüyor> <gülüyor> falan diyebilirim. <gülüyor> Çöz bir beni göbek yapacak, taşı şey diye yapacak. şarkı söyleyecek. Anlatamayacağız Turhal'la abimize. <gülüyor> Valla... Ya götürün ya. Ben sonra da Gölmekçi'ye de giderim. Biz seni orada bırakabiliriz ama haberin olsun. Amamda mı? Tabii. Şey, uyursan, uyursan ölürsün. Ben üstüme bir peştemal örtüp binin. <gülüyor> uyursan, uyursan sen ölürsün. Kim uyursa öldür Amamda. Ya yalnız niye... uyursun ya. Çok rahat oluyor. Çünkü o Amamda'dan sonra çıktığın o oda öyle bir hafif de gürültüler geliyor. Ama Yat şöyle taraftan, düşün. Üst taraftan. Seni, ya, ya, o, e, çok güzel uyunur orada. Yıkattıktan sonra şey yıkatıyoruz. Pamuk mu takacaksın? Hayır, şey, hayır hayır. Ne? Kurutuyoruz aynı zamanda. Hayır. Yıkatma garantisi veriliyor ama. Ben kendi kendime yıkatsam hayır, olmaz. olmaz. Ben sevmem. O, bir adamın bana dokunmasını şey yani. Ya. Biz çok severiz çünkü. Biz sevmiyoruz seviyoruz abi. Ama değişik bir lezzeti var onun. Şimdi adam seni yıkayacak. Uzun süredir seni yıkayan biri olmaz Senin başını en son ben... kim yıkadı? <gülüyor> başını. <gülüyor> İlk. Ameliyatından sonra Bürge bir bardak suyla başım yıkamıştı hastane odasında. O zaman da baş yıkatmadım. O yani. sayılmaz. Ha berber yıkadı. Başını yıkatmayan Ege Beycan. Ha tamam. E berber yıkadı mı başını? Hah. -ha. E doğru berber yıkar Şimdi ama şöyle... böyle sab sabunlu mu yıkadı? Baş yıkaması değil ya. <gülüyor> Yok, çimentoyla, çimen toyla, bir de tellik, cam kullanır. <gülüyor> Abi sabunla. Sabunla yıkatalım başını. Hayır zaten şimdi şöyle söyleyeyim. Seni güzel şey kafayı yıkama değil. Komple yıkama. Hayır komple yıkama Sen böyle Tamam mı? <gülüyor> Böyle oturuyorsun. Ya, ya o oturuyor kadar muyum, savunca... yatıyor muyum? Yok ya oturuyorsun. Oturuyorsun. Göbek ya taşına oturuyorsun. Ya kornayı mı? Ha kornaya oturuyorsun. Sonra böyle <gülüyor> <gülüyor> yani ne yapıyorsun? yani? Bu ne niye oturuyorsun. Köpek taşında su imkanı yok. Ege kalk kurnadan kal. Tasla geliyor adam tasla sana. Gelen tasla, tasla gelen adalet. Tasla gelen büyüm bayram. <gülüyor> <Bak>. Oturuyorsun. <gülüyor> ondan sonra adam geliyor sana. Peştimal ve tapkunya. Peştimal değil. Peştimal <gülüyor> <gülüyor> Sen denmez. havlu de. Peştimal'de mi? Tamam. Peştimel. Orada oturdum ben. Oturdun. Adam geliyorsa iç mi dış mı diyor. Hatta onu sormasa da sen iç dış olacak abi diyorsun. <gülüyor> tamam. Full diyorsun ya. Full diyorsun. Ben oturuyorum orada. Biz o sırada başka bir yerde olacağız. Sen... <gülüyor> hiçbir mı derken tamam mı? Sen tamam onu söyle sonra biz geliriz zaten. Ya adam seni başlıyor öfelemeye. Önce öfeledikten sonra güzelce köpürtüyor kafanı mafol bütün. Tamam. Sen böyle eşi kesik oturacaksın. o öyle Hiçbir şey yapmıyor. Sularını dökünüyor. Hayır, çok en son Şeyse... bittikten sonra da Yalnız... şöyle yapıyor. Kafadan son bir tası döküyor. Ondan sonra tasın arkasıyla kafa sana bank diye vuruyorsun. Bitti, Bitti anda Çünkü gözün kapalı olabilir. <Gülüyor> onu nasıl anlatacak sana? çünkü akustik şey hamamda. Doğru. Akustik iyi değil, yankılanıyor ses, şey yapamazsın. Akustik harika demek istiyorsun. Ee, yani bütün vücudumu ve başımı yıkıyor. Başını yıkıyor ama bu ikinci aşama. Fahir ikinci aşamayı anlattı. Tabii Birinci aşamada, aşamada öfelenme, firrik, öfelenme firriklenme. firriklenme ve öfelenme var. Sen, Firleri fir çıkarma, makamaları fir çıkarma. Firrik çıkarma değil, firrik. İç dış olacak diyor orada da diyorsun. Şey mi bu? Orada diyorsun. Ne derler? Keseleme, yıkama, öncesi mi? Yıkama esnası Öncesi abi, öncesi. öncesi. Önce, yıkama, sonra durulama yıkamayı gibi. Yıkamayı şey gibi düşün. Durulama. En son artık... Cila gibi düşün. Tamam. Sonra ovalama var mı? İstiyorsan Vallahi... sen oradayken ovalatırım Şimdi ben. öfeleme, yıkama, ovalama mı? Hayır. Yıkama en son. Yıkama en son. Öfeleme, ovalama, yıkama mı oluyor? Öfeleme, ondan sonra firrikleme, Öfe... sonra Yok. ovalama. Önce firrik, firrik, öfeleme... Fark, Ovalama değişiyor. ve en son yuvalama deriz. Biz <gülüyor> çok güzel yöresel yemeklerimizden biridir. <gülüyor> Onları yuvalıyorlar çıkarken de sana veriyorlar o şeyleri. Hiç hamamda kendin takılamıyor musun ya? Hamamda kendi takılan kaybolursun hamamın derinlikleri. Yani ben mesela otursam Binlerce bir kenardan şey... kendi kendim döksem falan. Olmaz canım hamamın şeyine ritüeline aykırı birisi seni yıkayacak. Yani açıkçası olur Ege. Ama Onun da, yani bunu sadalamaz. Lezzetini tatmalısın isteriz yani. Tamamdır. Birbirimizi efölesek gene ben tanımadığım Tabii bir adam. Tabii can Neşve içinde biz o zaman buhar odasını birbirimizi eföleriz. O hamam değil başka bir yere gitmemiz lazım. Onda konuşuruz. Ye ne zaman o zaman? Ne zaman o zaman diye. Havalar biraz daha düzelsin. çıkınca çarpılmayacak. Hiç alakası yok. Ertelemeye gerek yok. Hemen bu işte hemen. Hemen bugün hamam Hayır hiç herhalde Havaları falan hiç şey değil Gayet güzel sen yıkanıyorsun Önce Oğlum, Gros, Gros Market'e yürüyseydik bari Önce hamam Hamam. Peki, ha kendi peştimalimiz de mi? Temiz temiz Peştimal Piştimal deyip durma de. şunu be Sen havlu be havlu <gülüyor> Ağız yapması yüzünde hep peştimal diye çıkıyor bu sabah Peştimal peştimal Senin çamaşırların temiz mi? Ben ama her zaman evden... Hamamcı ee, be, peştimaller, peştimaller şey geldi çama, mi? İç çamaşırlarını temizse her an hazırım diyebilir misin? Ben alırsın. her zaman... Başka ama, bir şeye ihtiyaç yok. Her zaman hamama gidecekmiş gibi temiz çamaşır giy, hiç hamama gitmeyecek gibi çamaşır giy. Kahverengi terlikten rahatsız olur musun mesela? Hiç, hoş e, hoşuma tamam, O zaman tamam, hiçbir şeye ihtiyacı yok. Her an gidebiliriz. Bir gün mükemmel bir gün olacak.